58. ikinci Cilt 25. Mektup. Bu mektup Hace şerefettiğini Hüseyine yazılmış olup, Resulullah'a uygun her işin zikr olduğu bildirilmektedir. <gülüyor> Elhamdülillahi ve selamün ala ibadihil lazin Aziz oğlumun Mevlana Abdüllah. Ve Mevlana Can Muhammed ile göndermiş olduğu mektubu geldi. Adak meblağı da beraber idi. Allahü Teala karşılık olarak en iyi şeyler ihsan buyursun. Sıhhat haberinizi duymakla çok sevindik. Ey oğlum, bu zamanımız fırsattır. Fırsat da büyük nimettir. Sıhhat ile ve üzüntüsüz geçen vaktlar bulunmaz ganimettir. Her saati Allahü Teala'yı zikretmek ile geçirmelidir. Rasulullah'a uygun olan her iş hatta alışveriş bile zikr olur. O halde her hareketin, her duruşun Resulullah'a uygun olması lazımdır. Böylece hepsi zikr olur. Zikr demek gafleti tarde etmektir. Yani Allahü Teala'yı hatırlamaktır. İnsan her hareketinde, her işinde Allahü Teala'nın emrini ve yasağını gözetince emr ve yasakların sahibini unutmaktan kurtulur ve daim zikretmiş olur. Hak irade eyleyince yol verir herkes sana. Halk eder sebeplerini, bol verir her şey sana.